Sevgili seyirciler hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben ve değerli kardeşlerim hep birlikte sizlere Peygamber ve vesselam Efendimiz'den bahsetmeye onun hadislerin ve sünnetinin dinimizdeki yerinin ne olduğunu değişmez yerinin daha doğrusu ne olduğunu sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. Ve bu çerçevede bugünkü programımıza kadar bazı hususları ele almaya gayret ettik. Bugün de Allah nasip ederse Hadis kitaplarına bakışımızın nasıl olması gerektiği hususunda sizlere ana hatlarıyla ama kanaatimce doyurucu bazı bilgiler vermeye gayret edeceğiz. İltifat edeyim. Bu arkadaşlarımızın katkılarıyla birlikte. Tabii bizim bir usulümüz var az seyirciler bizleri önceden seyredenler bilir. Seyretmeyenler çok kaybı var da onlarda inşallah internetten seyretsinler öncekileri. Bizim bir tahtamız var. Bu tahtaya biz her programımızın başında Bugünkü programımızı anlatan veciz bir şekilde özetleyen bir ifade yazıyoruz. Önceden şu anda ıskarta'ya çıkardığımız bir arkadaş yazıyordu ama onu bıraktık. Yeni bir arkadaşla yolumuza Maaşı devam ediyoruz. Için. O da yerin değişmiş. Evet, Katiplikten hazır oldu. Hadis kitapları Resulullah'ı tanımayı sağlar. Bugün bu ifadeyi yazacağız. Resul, e, Resulullah'ı tanımayı sağlar. Hadis kitapları Resulullah'ı tanımayı sağlar. Niye bu ifadeyi seçtik? Aziz seyirciler, şunun için seçtik. Bugün bizim aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ulaşmak, O'nu tanımak, O'nun ne yapıp ettiğini öğrenmek için bizim elimizdeki var olan tek kaynak nedir? Kitaplardır. Hz. Peygamber aleyhisselamın mirasıdır. Bunun yanında tabii ki ümmetin kuşaklar boyunca, yüzyıllardır milyarlarca Müslüman'ın birbirlerine görerek aktarmış oldukları bilgilerdir. Yani biz bilgiye iki yönden ulaşıyoruz. Bir, ümmetin uygulaması ile, pratiği ile bütün o gündelik hayatımızı tanzim eden rivayetler o şekildedir. Amellerimiz o şekildedir. İkinci olarak da kitap bilgi ile biz ikisini ne yapıyoruz? Yoğuruyoruz adeta ve o şekilde biz müslümanlığımızı inşa ediyoruz. Dolayısıyla hadis kitapları, hadis kitapları bizim için adeta sahibi-i kiramdır. Ne demek istiyorum? Şunu. Hazreti Peygamber aleyhisselam vefat ettiğini düşünelim. Peygamber aleyhisselam vefat edince geriye kim mi bıraktı? Sahabelerini bıraktı. Sahabeler ne yaptılar? Tabi'in dediğimiz insanlar Hz. Peygamber aleyhisselama anlattılar. Ve bizim elimizdeki hadis kitapları da bir anlamda mecazen, elbette ki hakiki anlamda değil, mecazen sanki sahabinin yerine geçmişte, Hz. Peygamber aleyhisselamın nasıl yaptığını, nasıl ettiğini, ne söylediğini, fiillerini, yaşantısını, ahlakını vesaire evindeki durumlarını bizlere anlatan sahabe kiram konumuna geçmiştir. Eh burada tabi ki elbette bizim için bir ibretlik bir yön vardır yani. Bu kitaplar bize bu işi sağlıyorsa bizi Hz. Peygamberle buluşturuyor. Bak Abdülbaki insanın sinirini attırma. Daha bir hadis şey yapmadın kitaplar... hocam. Daha bir şey demeden ağzını açtım bir şey diyeceğini anladım. Ama hadis kitaplar az kardeşi bizi Hz. Peygamber Aleyhisselamla buluşturuyor ya. Hakikaten o yüzden bizim için çok farklı Kur'an-ı Kerim yanında çok özel bir yeri vardır bu kitapların. Ama bunu söylerken elbette ki şunu da ifade etmek gerekir, hadis kitapları bir Kur'an-ı Kerim değildir. Evet. Ben zaman zaman buna özellikle vurgu yapıyorum. Sonuçta hadis kitaplar insan elinden çıkmıştır. Buhari yazmıştır veya Müslüm yazmıştır, diğer hadis kitapları yazanlar yazmıştır. Bu onları Kur'an-ı Kerim gibi görmemizi sağlamaz. Elbette ki konumları Kur'an-ı Kerim'in altındadır, ama bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'i anlamamızın kaynakları, referansları olduğu için bizim için çok özel bir yer ifade etmektedirler. Hadis kitapları da böyle, hatta siyer kitapları da. Tabi. Hiç unutmayalım, hatta az seyirciler fıkıh kitapları birazcık Peygamber tanımamızı sağlar. Niye? Fıkıh kitaplarına baktığımız zaman hiç bu açıdan düşündünüz mü aranızda konuşuyorsunuz? Hiç bu açıdan düşündünüz mü? Fıkıh kitapları bizim Peygamber aleyhisselam'ı tanımamıza nasıl yardımcı olur? Bak, size yeni bir pencere açıyorum. Niye? Hocam Niye hocam? Ya yeni, yeni bir pencere açıyorsunuz da, yok He. onlara. Tamamladım. Buna bir cevap ver, ondan sonra ne diyeceksin de? Tamam, tekrar Fıkıh alabilirim. kitapları Ali ﷺ efendimizi tanımamıza yardımcı olan bir penceredir. Niye? <gülüyor> Uygulama, uygulamalarla. Peygamberimizin uygulamaları. He. Fıkıh kitapları ne yapıyor? Fıkıh Peygamberimizin uygulamalarını bize gösteriyor. Heh, fıkıh kitapları hep Hz. Peygamber aleyhisselamın Söylerini merkeze almak suretiyle onun üzerinden bir fıkıh inşa ediyorlar. Esasında fıkıh kitapları da bizim aleyhisselatü vesselam efendimizi tanımaya yardımcı olan araçlardır. Ya yani Daha doğrusu şöyle desek olur mu ya bütün İslami miras geçmiş ulemanı bize bırakmış olduğu miras hepsi Tabi ki hadis kitapları en önde olmak kaydı şartıyla Aziz Peygamber Aleyhisselam'ı tanımamıza yardımcı olmaktadırlar. Ama burada ifade etmem gereken ağzını açtın yanım kaldı ama söz vereceğim sana. Burada ifade etmemiz gereken belki de üzülmemize sebiyet verecek olan birkaç husumu mutlaka dile getirmem gerekiyor Aziz Kardeşlerim. Öncelikle şunu söyleyeyim hadis kitapları esasında tamamı derlenip toplanmış değil maalesef bu Müslümanların kusurudur. Yani neyi demek istiyorum? Az seyirciler biz şu anda dünya kütüphanelerin kütüphanelerinde bulunan hadis ve diğer alanlardaki kitapların hepsini öğrenmiş, tespit etmiş, kayıt altına almış değiliz. Hatta çok acı bir şey söyleyeyim size. Ülkemizdeki kütüphanelerdeki özellikle biz hadisten konuştuğumuz için ülkemizdeki kütüphanelerdeki hadisle ilgili kitapları da tam ve sağlıklı bir şekilde kayıt altına almış değiliz henüz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Mesela tezib, e, e, Tezibul Aether diye aziz kardeşlerim taberinin bir kitap var. Mesela bunun bir cildi İstanbul'da Feyzullah Efendi kütüphanesinde başka bir isimle kaydedilmiş, kaydedilmiş idi. Ali Rıza bin Ali Rıza diye Türkiye kökenli Arabistan'da yaşayan bir kardeşimiz. Ben de tanıştım kendisiyle. O kardeşimiz onu tespit etti. Farklı isimden kaydedilmiş ama. Şimdi o cilt kayıptı tamam mı? O cilt kayıptı, o geldi onu tahkik etti yani basma yayın hazırladı ve o eksik olan cilt tamamlanmış oldu. Dolayısıyla bizim gerçek anlamda İslam dünyasındaki kitapların bir kere bir envanter çalışmasına gerçek anlamda ihtiyacımız var bir. İkincisi aziz seyirciler, ikincisi Özbekistan gibi daha önceki so Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği idaresi altında bulunan ülkelerdeki kütüphanelerde bulunan kitapların önemli bir kısmından bizim haberimiz yok. Mesela Özbekistan'daki kitapların envanter çalışmalar devam ettiğini biliyoruz. Yani Allah lütfederse inşallah orada mesela bizim henüz ulaşamadığımız kaynaklarda adı geçen ama elimizin altında bulunmayan bir kısım kitaplara da o vesileyle ulaşma imkanımız olabilecektir. Hocam. Yani biz daha üzerimize düşen görev yapmadık şunu da söyleyeyim ondan sonra söz vereyim sana. Mesela, Vatikan'daki kütüphanede yani papalığın merkezindeki kütüphanede bulunan önemli sayıdaki kitabın henüz gün yüzüne çıkmadığını hepimiz biliyoruz. Yani oradaki bir takım kitapların bize ait, yani İslami mirasa ait kitapların bir kısmının da piyasaya çıkarılıp neşredilmediğini maalesef biliyoruz. Yani bizim esasına kat edecek hadisler, Bağlamında diğer hadis, e, hadis dışındaki kitaplar bağlamında kat edecek daha çok yolumuz var. Bu da bizim ayıbımızdır hocam ya. Mesela niye bizim ayıbımızdır? Bazı kitaplar var ki aziz kardeşlerim. Bunlardan Teknus'la mesela Londra'da var. Teknus'la mesela Amerika'da var. Bu kitaplar bizim. Almamıza da izin vermiyorlar. Ya izin veriyorlar. Büyük oranda izin veriyorlar ama buradaki kabahat kimindir? Her zaman bizimdir. Yani bizim kitaplarımız, bizim mirasımız, bir kısmı satılmak. Bir kısmı da çalınmak suretiyle oralara götürülmüştür maalesef. Toparlarsam bu diyeceğim şeylere. Şimdi biz burada hadis kitaplarına bakışımızı anlatıyoruz ya. O çerçevede bunu söylüyorum. Şimdi Esasında kaynakları tespit etme noktasındaki bizim çabamız sona ermiş değil. Daha kat edecek çok yolumuz var. Tamam. Yani dönemin şartları, kitapların müelliflerini yaşadıkları, İmam Buhari'nin, İmam Müslim'in yaşadığı şartlar. Daha doğrusu o dönemin imkansızlıkları göz önünde bulundurulduğunda hocam. Şimdi yazarların asıl nüshaları günümüzde elimizde yok. Evet. Şimdi elimizde olmadığı halde bu kitapların yani işte Sahih-i Buhar'ın İmam buhari ait olduğunu bizim delilimiz ne? Yani bunu nasıl insanlara ikna edeceğiz ya da nasıl bir yol, yöntem göstereceğiz? Aynen hocam. Bu çok önemli bir evet. soru. Bir şey mi diyeceksin üzerine? Ben de hocam, yani ben de soracaktım bu soruyu sor. da. Ben de soracaktım, arkadaş sordu hocam. Aynı soruyu. Sen de bir daha sor. Aynı soru Ona... benim de aklıma geldi hocam. Arkadaşın... Tekrar sor diyor işte. Tekrar sor eksik kalmasın de. Ne, ben ne sormuştu? Ben sorayım mı? Bu Sahih Buhari'nin gerçekten Buhari'ye ait olduğunu nereden bileceğiz? Evet. Çok güzel orijinal bir soru oldu değil mi? Doğru söyledi. Bence de hocam buradaki herkesin bence merak ettiği bir soruydu. Evet. Bence Rufa'yı arkadaşımız dile getirdi. Yine ben maalesef bu sorun çerçevesinde Müslümanların bir kusuruna değinmek zorundayım. Aziz seyirciler Bizim İslam dünyasında geriye doğru gittiğimizde böyle tarihsel mirasın orijinal nüshalarına sahip çıkma bilinci oluşmamış. Evet. Yani şunu kastediyorum. Direkt İmam Buhari kitabını yazmış, sayını yazmış, bitirmiş. Mesela Buhari Buhara valisi şunu dememiş. Ya burada bu kadar meşhur bir insan bu. Bir alim göçtü de sahip çıkalım. Bu kitabı şimdi. yazmış. Bunun bir nüshasını alalım da Milli Kütüphane o zamanki Valilik'teki kütüphaneye veya neyse başka bir yerde kütüphaneye koyalım her bir kitaptan. Ama şu anda mesela o bilinç bütün ülkelerde var. Türkiye'de de mesela bir kitap yazdığınız zaman o kitaptan zannedersem 5 Nusa, Milli Kütübhane'ye, Beyazıt Devlet Kütübhanesi'ne ve başka yerlere gönderiyorsun. 5 tane mecbursun göndermeye. Yani arayan onları o şekilde oradan bulabiliyor. Ama geçmiş dönemlerde böyle bir bilinç maalesef oluşmadığı için kütüphane var. Bağdat'ta mesela Beytül Hikme'yi kurmuş Müslümanlar. Moğolların yakıp yıktığı. Heh. Mesela Suyuti'nin yaşamış olduğu Kahire'de o kadar büyük bir kütüphane var ki evet. az kardeşlerim. Dehşet bir kütüphane İmam Suyuti'nin hizmetine sunulmuş. Bu imkanlar var ama benim kastetmiş olduğum şey farklı bir şey. Yani diyelim ki Safa bir kitap yazdı. işte halife bunu duydu veya vali bunu duydu. Ya şu Safa'nın kitabından bir nüsa yaptırın. Bunu bizim kütüphaneye koyduralım şeklinde maalesef bir anlayış oluşmamıştır. O yüzden orijinal nüshaların bizim elimize gelmesi noktasında sıkıntımız var. Gerçekten böyledir. Hatta sorun bağlamında söyleyeyim. İmam Buhari'nin İmam Buhari'nin elimizdeki en eski nüshası Hicri 6. asra aittir. Yani yaklaşık İmam Buhari'de 250-300 yıl, yıl sonrasına ait olan bir şeydir, bir kitaptır. Peki sorunla tekrar bağlayacak olursak burada bizim endişe etmemizi gerektiren bir şey mi var? Bir şey mi var? Yok. Çünkü bizim genelimizde şu var aziz kardeşlerim. Bizim genelimizde olan şey şudur. Kullanılan kitaplar, yazmalar yani eserler, yazma eserler kullanla kullanılır kullanılamaz hale geldiği zaman bizim gelenek hep bunları imha etmiştir. İmha etmiştir. Ama ne olmuştur? Bir kere o kitap yazıldıktan sonra istinsa edilmiştir. Yani evet. başkalar tarafından istinsa edilmiştir. Hatırlayın bizim elimizde mesela Hazreti Osman zamandaki Kur'an-ı Kerim yok. Yani şu anda Altı Kulaç Hoca'nın Musaflar üzerinde yaptığı, çalışmadan aklıma kaldığı kadarıyla mesela e, Hicri ilk asrın sonlarına tarihlendiriliyor. Yanlış kalmadıysa aklımda yani elimizdeki mushafın nüshaları. Ama biz buradan şöyle bir sonuca ulaşamayız. İşte öncesine ait musafır elimizde yok. Dolayısıyla biz elimizdeki Kur'an, Azze Peygamber aleyhisselam zamandaki Kur'an mıdır diye bundan tereddüt edelim. Böyle bir soru üretmeye gerek yok. Niye? Ümmet benim bahsettiğim gibi bu nüshaları çoğaltmak suretiyle zaten bunu kendi aralarında yaymışlar. Bir de Kur'an-ı Kerim özelinde söyleyecek olursak zaten bunu Kafalarına yazmışlar. Kafalarına yazmışlar. Öyle canım bu hafızları yetişmiş. Daha sonra gelen hadis kitaplarının evet. çalışmalarında oraya atıfla şey yapılmış ama ilk nüsha hususunda bir endişe doğuyor ya. İşte ona geleceğim şimdi. Bizdeki tamam bu bilinç, şey. Rifa'yı bizdeki bu bilinç 150-200 yıl öncesinde kadar uzanıyor. Yani on öncesinde benim de çok üzüldüğüm, yani şöyle bir şey olsaydı, İmam Buhan elinden yazdığı, Nusuf elimizde olsa hocam nasıl olurdu? Muazzam olurdu hocam. şey olurdu ya. Veya İmam Müslim veya diğerlerinin veya İmam Şafi'nin Nereye gitti Şafi? İmam Şafi'nin mesela Risalesi Ne bileyim diğer kitaplar. Ha. Onlar elimizde olsaydı kendi hattıyla çıkmış ve en azından öğrencisinin <gülüyor> hattıyla çıkmış olan kitaplar elimizde olmuş olsaydı Arkalarından konuşacak hoş. bir bahaneleri olmayacaktı. Ha. Yani bu sıkıntıları önemli oranda azaltmış olurdu. Bir de işin bereketi olurdu ya. Şimdi mesela İbnül Cevzi'nin falan kendi eliyle yazmış olduğu kitaplara erişiyoruz. O hoş oluyor. Bakıyorsun orada onun kendi hattı var. O insanın da biraz daha farklıydı. Dikkat çektiği edin. noktalar. Siz aranızda ne fısır diyorsunuz? Hocam arkadaş. Ben en son ne dedim? Hocam arkadaş yüzünden takip edemedim ben konuyu ama her program aynısını yapıyor. Ben soracağım. Ben soracağım, en son ben, ben ne soracağım. anlattım hocam? Sen söyle. Ben de mikrofon istedim vermedi dağıldı çünkü ben bir yere takıldım da. Arkadaş yaptı kusura bakmayın. Arkadaşlar. Ya, istinsah ne demek onu soruyor sabahtan beri. Hocam, onu istinsah etmek çoğaltmak demek ya. İstinsahı, yestinsahı istinsahı. Arkadaşlar her bölüm şey, yani dersimizi kesiyorlar ya orada. Onlara bir ceza yönetmenimizin idaresinde keselim inşallah. Hocam çıkışta yani, işte evet, yemekler sizden tatlılar onlara. Yani, çıkışta yemek de de olsun zorlar. tatlı olsun. Vermemeye çalışıyor inşallah çıkışta. Tamam uzatma yani. yani arkadaşlar şimdi o zaman biz müsaadenizle konumuza devam edelim. Şimdi şöyle bir sıkıntı da oluyor. Bizim baskın nüsha dediğimiz nüshalar piyasada tutulmayan nüshaları silip süpürüyor. Böyle bir bizim bizim medeniyetimizin, geleneğimizin böyle bir eksikliği de var şu. Mesela diyelim ki ben suyu İmam Su'yun önceki programda ifade etmiştim. 610 küsür tane kitap var. 900'de 911, 911 1505 ama kitaplarının yani 3'te ikili kısmı bize gelmiş değil. Şimdi bir taraftan diyorsun ya, İmam Suyuti gibi meşhur olan bir insanın bu kadar kitap bizim elimizin altında var. Niye o zaman kitapların çoğu bize gelmiş değil? Mesela meşhur İmam Gazali. İnyası var, Mustafa bizim elimizde var. İmam Gazali içinde pek çok yani yüzlerce kitap yazdığı kaynaklarımızda geçiyor ama kitapların çoğu maalesef elimizin altında yok. Buradaki sorun nedir biliyor musun? Buradaki sorun şudur. Şimdi eskiden matbaa olmadığı için arkadaşlar matbaa olmadığı için bu kitap çoğaltma işi de bizim bu varrak dediğimiz Kitapçılık yapan bir anlamda kırtasiyecilik yapan yani hem kağıt satan hem işte kitap çoğaltıp ondan geçimini temin eden insanlar var. Bunlar şimdi piyasada tutulmayan rağbet görmeyen kitapları çoğaltmıyorlar ticari olmadığı için. E böyle olunca Onlar da ekmeğinde. adın suyutu de olsa o da ekmeğine baktı adın suyutu de olsa gazali de olsa başka bir şey de olsa hocam maalesef piyasada rağbet görmeyen kitaplar zamanla bizim eski ifadeyle inkaraza uğruyor. Yani günümüze kadar gelmiş olmuyor. Ama burada bir mübalağa var. Sen az önce Bağdat'tan bahsettin. Onunla ilgili de sevgili seyircilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere 1258 yılında Bağdat'ı Hülagu hmm, kere, yaktı, yıktı. Moğollar istila ediyorlar. Şimdi bizim klasik kitaplara baktığımız zaman şöyle derler. İşte Dicle Nehri Kan aktı. işte bütün kitaplar mürekkep aktı. Nehri attılar kitaplar. Burada bir mübalağa olduğunu kesinlikle ifade etmemiz lazım. Yani hatta bazı kitapların bu baskınlarda darmadağın olduğu kaybolup gittiği. Dolayısıyla o kitapların günümüze geleme işinin nedeni işte bu Moğolların baskınıdır şeklinde. Orada yine kendimizi temize çıkarma yani suçu kendimizden başkalarına atma çabası biraz. Sürekli. Zamanında istiyorsan hedilseydi yok olmayacaktı hocam. Cevabı verdi. Yani bir kısım kitaplar gerçekten tek nüsha olarak o istila döneminde hakikaten şehri darmadağın etmişler. Kaybolmuş olabilir ama sen o kitaplar istinsah edecektin ya. Senin o kitaplarında niye tek nüsha ve hepsi de Bağdat'ta. Dolayısıyla burada da bir mübalağe olduğunu kesinlikle dile getirmemiz gerekir. Ama temel neden benim ifade etmiş olduğumdur. O da nedir? Kitaplar piyasada tutulmayınca bunları istinsah edip işte... Elle yazıp çoğaltan insanlar bunları çok fazla rağbet etmedikleri için, ticari olmadığı için bu kitaplar maalesef kaybolup gitmişlerdir. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerimle ilgili ifade ettiğimiz üzere durum budur. Kıymetli arkadaşlar. Hocam de bir soru. Ancak sor. Hocam şimdi geçen bölümden de bir soru borcunuz vardı bana. Senin sorunu tamamlayacağım. Şimdi buradan devam edelim. İki evet. tane soru soracağım. Bir tane borcunuz var bir tane de kendim Şimdi <gülüyor> Uzatma tamam. <gülüyor> Soruyorum hocam. Şimdi Önceki e, dersle ilgili mi soruyorsun? Yok hocam. Ha, evet. Yani o iki hakkımı kullanıyorum şu anda. E, sıradan bir insan hocam bir hadis kitabını alıp onunla amel edebilir mi? E, yani neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun buyrukları. Bu birinci sorum hocam. İkinci sorum da onun devam etmeliğinde. Yani hadis kitaplarıyla e, kimler amel edebilir? Sıradan insan derken yani, ilimle e, iştikali olmayan bir insan mı? Aynen benim dedem mesela. Bizler de bu grubun içerisine dahil olabiliriz. Hadi. Senin sonra cevap vereceğim yalnız o, o benim lafımı kesti gibi olduğu için senin sorunu tam tamamlayamadım. Teşekkür ederim hocam. Yani bu en son <gülüyor> Kur'an da bu bağlamda. Hocam dedim haksızlık zaten. yapıyorsunuz ama. İtirafı o... <gülüyor> unutma. Yalnız bu çok önemli diyeceğim şey. Şimdi bana dedi ki yani orijinal nüssa bize gelmedi o zaman biz nasıl güveneceğiz? Arkadaşlar şunu hiç unutmayın. Her hadis kitabının mevcut olan nüssalarına hani orijinallerin ulaşmamasının sebebini söyledim. Her hadis kitabının içinde mevcut olan hadislerin sağlamasını başka hadis kitaplarından yapma imkanınız var. Şunu diyorum. Buhari'deki geçen herhangi bir hadisi mutlaka başka kaynaklarda evet. bulursun. Yani sadece Buhari'de geçip başka kitapta bulamayacağın hadis yoktur. Yani bu da bizim için bir ne diyelim kontrol İlmi, için ölçüdür. Şimdi geliyorum sana. Seni boş geçemeyiz. Şimdi dedin ki sen bu hadis kitapları kim için yazılmıştı? Sıradan insanlar için mi yazılmıştı? Arkadaşlar bir kere... Bu hadis kitapları uzmanlar için <gülüyor> yazılmış olan kitaplardır az seyirciler. Şimdi benim bu sözümden şunu çıkarmayın, Hoca bize hadis kitabı okumayın diyor. Ben size hadis kitabı okumayın dedim mi? Demedim. Ama şunu diyeceğim, diyeceğim şey şudur. Şimdi diyelim ki İmam Buhari, İmam Buhari o kitabı sana mı yazdı? İslam ilimlerde uzman olmayan arkadaşlara diyorum, kardeşlerimize, seyircilerimize. Sizin bir akrabanız kardeşim. gibi değil mi hocam? He. Bu kitabı, çünkü orada o kadar derinlikli meseleler var ki o kadar derinlik derinlikli meseleler var ki onu ancak çözebilecek olan uzmandır. O yüzden ben daha önceki programlardan birinde zannedersem demiştim demiştim ki bu klasik kitapları fıkıh, hadis kitapları, tefsir kitapları bunların gerekli dipnotlandırma yapmadan tercüme edenler ülkemizde bu kadar çok müçtehit yani sahte müçtehit yetişmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesidir ve bu arkadaşlarımız büyük vebale girmişlerdir demiştim. Şimdi bu hadis kitapları niye uzmanlar için yazılmış olan kitaplar? Tefsir kitapları da öyledir ya. Evet. Şimdi mesela Beydavi diye bir tefsir var. Aldı Beydavi. Ya ayeti yazıyor, ayetten sonra bir tane kelime koyuyor tamam Bir kelime. Bir tane kelime. Ama o kelimenin altında esasında 20 tane kelime var. O 20 kelimeyi senin bilmen için bir altyapın olması gerekiyor. Yani bizim o kitapların hepsi tefsirlerde dahil. Bunların hepsi uzmanlar için yazılmıştır. Özellikle hadisler bağlamında, hadis kitaplar bağlamında kıymetli seyirciler söyleyecek olursak, öncelikle ifade etmem gereken bazı hususlar var. Bir kere hadis kitabını hazırlayan insan kendi kriterlerine göre oraya hadisler seçiyor. Doğru mu? Evet. Yani diyelim ki ben Buhari'yim. Ben ne yapıyorum, bir kriter listem var, bu kriterlere göre oraya hadisleri alıyorum. Belki İmam Buhari'nin kriterlerine uymayıp, İmam Müslim'in kriterlerine göre sayı olan başka hadisler de var. Lika ve var ki. Sen şimdi sadece İmam Buhari'nin kitabında hareket edecek olursan, amel edecek olursan o zaman belki de İmam Müslim'in zikretmiş olduğu hadisi görmeyeceğin için yanlışa düşmüş olabilirsin. Belki de karşılaştırdığınız zaman İmam Buhari'nin rivayeti mensuh Peygamber aleyhisselamın önceki uygulaması İmam Müslim'in rivayeti sonrası, sonrasındaki uygulaması olabilir. Dolayısıyla asıl alınması gereken rivayet o olabilir. Bir de şu var hadis kitapları bağlamında Aziz kardeşim değerli seyirciler hadis kitaplarına baktığımız zaman özellikle Tirmizi gibi kitaplara baktığımız zaman Beyakî gibi kitaplara baktığımız zaman hadislerden sonra bu kitap sahiplerinin o hadislerden çıkan hükümleri kendi yorumlarına göre oraya yazdıklarını görürsünüz yani onu yorumlar gayet tabi hakkıdır evet. Hocam muhaddis bilgin adam sen ona diyebilir misin niye bunu yazıyorsun O kadar imam boşa mu? mı toplardı yani Veya İmam Buhar babın başlığında veya başka yerlerde o hadisten kendi bakış açısına göre çıkmış olan hükmü oraya yazar. Sen şimdi fıkıh uzmanı değilsen veyahut o hadisleri hakkıyla anlayacak olan bir insan değilsen o hadisten çıkan yorumu Buhari'nin görüşü gibi görmeyip sanki hadisin kendisi gibi algılayarak onun peşinde gitmiş olabilirsin. Belki bakman gereken başka kaynaklar da var. Yani aynı hadisle ilgili olarak Acaba bir İmam Buhari'nin yanında İmam Şafii, İmam Ebu Hanife işte diğer imamlar, İmam Malik neler demiş. Bunlara da bakmamız lazım. Yani sen sadece bir hadis kitabına tabi olacağım dediğin zaman esasında bir imamın peşinden gitmiş oluyorsun. Bunda bir beyiz var mı? Elbette ki bunda bir beis yok. Ama benim demek istediğim şey şu, senin bakış açını o imamın oraya iki satır ki hadis kitaplarındaki yorumlar, o Hadisten çıkan hükümleri iki satır, üç satırda yazarlar yani sonuçta bir fıkıh kitabı değil, yorum kitabı şerh değil. Kısaca yazar orada, o kısaca bilgi seni yanlışa sürükleyebilir esasında. Keza bazen şu da olabiliyor, orada ravilerle ilgili değerlendirmeler yapıyor hadis kitapları yazarları. Az kardeşlerim, ravi için zayıftır diyor ama aynı ravi ile ilgili başka muhaddislerin de yaklaşımları var. Diyor ki mesela o şu bilgiyi görmemiş, onu zayıf kabul etmiştir ama esasında Sonrasında o adam tövbe etmiştir, şöyle şöyle yapmıştır, o güzel bir insan haline gelmiştir gibi. Bunlar da mesela hepsini göz önünde nasıl bulunduracaksın? Bunlar hepsi ne gerektiriyor? Bir hoca gerektiriyor. Bir hoca Hatta ben gerektiriyor. biraz aşırı mı gitmiş olurum, az seyirciler. Hatta Kur'an-ı Kerim'i bile, Kur'an-ı Kerim'i bile bir kısım ayetlerini anlamak için mutlaka yardımcı kaynağı ihtiyaç var. Evet. Mutlaka yardımcı kaynağı ihtiyacınız var. Meteşabi ayetler. Müteşabih ayetler, kıssalar, hocam, ayetler. ahkamla ilgili Hz. Peygamberin başından ailesiyle ilgili özellikle geçen hikayeler bunlar, kıssalar bunları anlamak için bir arka plan gerekiyor. Yani doğrudan Kur'an-ı Kerim'in üzerinden gidecek olursan, ayetler üzerinden devam edecek olursan bazen Allah'ın muhafaza çok yanlış sonuçlara ulaşma imkanı, gitme imkanı her zaman vardır. O yüzden bizim kendimizi yan kaynaklarla beslememiz gerekiyor. Hadis kitaplarında böyle bir durumu Var. Hocam yine şey, usule dayanıyor yine hocam. Yani vardı. Usul bilmek şart ya bu şeyde. Aranızda karar verin. Hangini sorsun? Buyur evet kardeşim. Kardeşim. Benim, benim bir sorum var da hocam şimdi e, bizim temel hadis kaynaklarımız olan e, Ebu Davun'un ne olsun, Ebn-i Macere'nin ne olsun veya Müslümin Camii sahi olsun bu gibi temel kaynaklar bize salt bir bilgimi sunuyorlar. Bir diğer sorum ise yani bu temel e, hadis kitapları biz Müslümanların e, hayatını tanzim ettikleri için değerli değiller midir? Sen ne soracaksın? Hocam ben şey demiştim yine konu usul Cevabını bilmeye, sen, usul, yani konu yine usul bilmeye dayanıyor Söyle. demiştim yani size e, ek olarak. Oğlum benim senin beni teyit etmene ihtiyacım var. Tabii ki yok. Estağ <gülüyor> Estağfurullah hocam. Estağfurullah diyor bizim bir hocamız vardı. Oğlum, yani, çorabada bir tutumuz olsun mağaz. Çorabada da bizim bir katkımız evet. olsun. Bizim bir hocamız vardı Safa. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Mustafa Öztürk Bursa İlahiattı. Bursa İlahiattı Kuran-ı Kerim hocamız vardı çok hoş bir insandı. Çok severdi kendisini bir gün derse öğrencinin bir tanesi hocamıza böyle bir iltifatlar yapıyor tamam mı? İltifat yapıyor, yapıyor, yapıyor. Yani hocayı <gülüyor> kanatlandıracak. Hocamız da çok mübarek bir insan dinledi, dinledi. Sonra dedi ki ona bak hiç aklımdan çıkmıyor. 1984. Dedi ki, oğlum her hoca kendisine yağ çekildiğini anlar ama yine bundan hoşnut olur. <gülüyor> Evet. Hoca böyledir. Yani devam edebiliriz. Yani hoca değiştirmez ama hocanın yine de keyfine gelir. Evet. Hoşuna gelir. Şimdi hocam az önceki benim dile getirmiş olduğum bu hadis kitapları ile ilgili mesela hadis kitaplarını doğrudan bizim amel etme noktasında arka planımız yoksa yanlışlığa düşebiliriz. Esasında Bu bunlar ahkam bahisleri ile ilgilidir. Mesela bir ahlakla ilgili rivayetlerde sorun olmaz. Yani...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 oturuşumuz, yememiz, birbirimizle olan davranışlarımız, ilişkilerimiz hep Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mirasının izlerini taşıyor. Farkında olmasak bile. Evinizdeki hareketleriniz, davranışlarınız hep Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın izlerini taşıyor. Onun mirasını hayatımıza canlı tutmaya çalışıyoruz. Biz hadisi ve sünneti daha doğrusu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı bir tarafa bıraktığımız zaman esasında dinin kendisini pratiğin de bir tarafa bırakmış oluyoruz ve her zaman söylediğimiz gibi kendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam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 Peygamber efendimiz öyle... Besmele çekmiyor hocam. musun? Yemek çekiyor. Çekiyoruz hocam. Çekiyoruz. Yemeği yedikten sonra Allah'a hamd etmiyor musun? Evet. Ediyoruz. Bunlar hep şekillendiren, senin yaşamını düzenleyen kimdir? Peygamberimiz. Aleyhissalatü Selam efendimizdir. Yani dolayısıyla bize birliktelik sağlayan, hatta onu diyelim. Bize birliktelik sağlayan Bizi kardeş yapan ya. Hocam bizi bize, kardeş yapan, manevi anlamda babamız Hz. Peygamber'dir, manevi anlamda. Hep çember diyorsunuz ya, Heh. bizi çemberin içine almış, o kadar güzel de sarmış ki, yani, bütün hayatımızda, bütün hücrelerimize kadar aslında var bu yani. Ya, gerçekten e, hadisler e, bizim hayatımız. Evet. Yedinci veya altıncı hafta dedi ya, yedinci haftaydı, benim son yazımdaydı, etekemeye bürünmüş hali hadislerdir, öyle. Evet. Var mı başka sorusu olan? Evet. İlginç, yok. <gülüyor> Burada, benim sorularım ben, bitmezdi hocam. Bağlam birkaç husus var. Benim onları hatırlatmam gerekiyor. Bu arada çaktırmadan yönetici bana işaret ediyor. Arkadaşlar benim burada dile getirme başka e, gereken bir başka husus var. Burada şunu sorabilirsiniz. Biz hadis kitaplarını merkeze alıyoruz ama hocam hadis kitaplarının nüshaları arasında da bir kısım farklılıklar olabiliyor. Hocam da istinsak edenin ha. şeyi. Yok. Bu çok e, buna geniş güzel bir cevap vermemiz lazım. Şunu sorabilirsin aziz kardeşlerim. Mesela i̇mam Muhammed'in e, affedersin i̇mam Malik'in muvatta vat, vat. adlı kitap var. Bundan bahsetmiş miydik biz? Hayır. Bahsettim. Geçen derste biraz bahsettiniz ama konu bağlamında çok değil. Şimdi i̇mam Malik'in muvatta var. Elimizde 20 tane nüshası var. Farklılıklar içeriyor. Öyle çok büyük değil yani. Kısmi farklılıklar içeriyor. Şunu diyebilirsin hocam sen diyorsun ki hadis kitaplarına bak onlarla amel et ama İmam Malik gibi bir mezhebin imamı, fakir, muaddis olan bir insanın kitabına bakıyoruz. Elimizde şu anda 20 tane farklı nüshah var. Bu nüshalar arasında niye bu farklılıklar var diye sorabilirsiniz. Bu haklı bir sorudur. Bu sorunun cevabı şudur aziz seyirciler, değerli kardeşlerim. Diyelim ki ben İmam Malik'im. Ben İmam Malik'im Medine'de yaşıyorum. Canlandırıyorum. Şimdi siz tabi beni büyük bir muaddis olduğumu biliyorsunuz. Bir de muvatta adlı bir kitapta yazdığımı biliyorsunuz. Geliyorsunuz Medine, hacca geliyorsun. İmam Malik'in şöyle bir özelliği var yalnız onu söyleyeyim. İmam Malik Mekke'den başka bir yere gitmiş değil. Gezmiş değil. Niye gezmişti? Hani ben az önce dedim ki işte, muaddisler Hocam, Mekke böyle Medine mi Medine mi? Medine. Mek Mekke'den, Mekke, Mekke'den başka bir yere gitmemiştir. Öyle demedin mi? Kendisi nerede ikamet ediyor? Yaşıyor. Evet. Medine'de. Yani sadece Mekke'ye gitmiştir diyeceğiz aslında. Ben ne de, de dedim? Mekke'den başka bir yere gitmemiş. Tamam bu tamam. yine Medine'de yaşıyor tamam. ama sadece Mekke'ye gidiyor. Mekke'de kalmış gibi de anlaşılabiliyor. Ben eğer bunu böyle anlattıysam siz de öyle anlatmış, anladıysam anlatmışsınızdır Sen hocam. öyle mi anladın? Yok. Hayır hocam ben sizin dediğinizi anladım. Hocam ama... Kafa hocam. Hayır. Hadis rivayetleri bu şekilde bozulmuyor. Bu arkadaşlar böyle bozulmuyor. Hayır böyle bozulmuyor. Peygamber <gülüyor> Efendimiz buyurdu evet. ki hocam Ebu Davud Tadis-i insanların akıllarına göre konuşun diyor. Kelimun nâse alâ kaderî uku'l İlahi. Sana ona göre konuşacağız. On gerekiyor demek. Şimdi ben bu arkadaşlara konuşacağım, sana sana izah edeceğim. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet. Şimdi, az seyirciler, İmam Malik Mekke'den başka bir yere gitmemiş. Ama ben dedim ki daha öncelerde hatırlarsınız, şuraları gezdi. İmam Buhar dedim, 14 bin kilometre gezdi. İmam Malik niye gezmedi? İmam Malik'in gezmemesinin sebebi şu. Arkadaşlar. Bütün hadis ilmiyle meşgul olanlar mutlaka ama mutlaka hac ve umre vesilesiyle Mekke'ye geliyorlar. İyi yani yer, i̇nsanların iyi en yer. çok buluşmak istedikleri yer haç, Mekke. İkinci olarak da Hz. Peygamber aleyhisselam kabrini ziyaret etmek istiyorlar. Şimdi dolayısıyla İmam Malik olunca zaten <gülüyor> hepsi bütün hadis toplayan insanlar zaten İmam Malik'e oturduğu yere bir geliyorlar. Onun özel bir durum var İmam Malik ile ilgili olarak. Şimdi benim anlatacağım şey şuydu. Dur bakayım beni takip ediyor mu? Ben ne anlatıyordum hocam? Hocam İmam Mali'im Mekke'den e, Mekke'den çıkmadığına, bütün Müslümanların, bütün alimlerin Mekke'ye geldiğine, dolayısıyla e, Mekke'den Medine'den dışarı çıkmamasına. Ne oldu hocam? <gülüyor> Bir dakika hocam, ne oldu? Not alıyordum hocam ya. Demek ki ne anlatıyordum anlaşıldı? hocam ben? <gülüyor> Bir şey anlatıyordum ben. Tam olarak hocam imamların e, İmam hocam, durumunun özel olduğunu anladım. Tabi özeldir evet. Sen de özelsin evet. Şimdi öyle değil ama? izah edeyim isterseniz. Bana izah edecektiniz ama ben arkadaşlara izah edebilirim isterseniz. <gülüyor> evet evet. Kısa <gülüyor> et evet. Yer Ne anlatıyordum ben? Diğer hadis imamları şehir şehir dolaşıyor ama İmam Malik Medine'de olduğundan dolayı hac ve uğradıklarından uğradıklarında böyle avantajlı bir duruma hayır, sahip. Ha onu anlatmıyordum. Onu en başını istiyordu o da benim aklıma gelmiyor. En başını istiyor. Ha ondan Hadi seyirciler. Tabii. En başı bir şey yarım bıraktım ben. Hocam orasını nasıl taklayalım biz yarım salar 20 farklı Onu anlatıyordum. Şimdi ben İmam Malik. Benim Muvatam var. De Şimdi sizler Medine'ye geldiniz. Bana geldin hocam. Buyurun canım. Ya işte sizin kitabınızı biz sizden dinlemek istiyoruz tabii ki canım. Cuma sabah inşallah başlayalım. Seninle dersi yaptık. İki ciltli İmam Malik muvatta. diyelim ki tabii akşama kadar okumuyoruz. Herkesin işi gücü var. Diyelim ki Cuma namazına kadar okuduk. Ondan sonra akşam tekrar sözleştik vesaire. İki ayda bitirdik muhatta. Sonra o kitapların başına veya sonuna siz şöyle yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz Rebü'yle 17'sinde başlayarak işte Ramazan'ın 27'sinde bitirmek üzere falanca filanca Ahmet'in, Mehmet'in şunların bunların katılımıyla bu kitabı okuduk diyorsun. Buna sema kaydı diyorlar. Eyvallah. Bunu yazmamızın sebebi şu. Bu kitabın sağlam kitap olduğunu gösteriyorsun senden sonrakine. Bak bu hadisi kitabı biz dinlerken yanımızda şunlar şunlar vardı diyorsun. Sonra hocam size ben diyorum ki bu kitabı rivayet etmek için izin verdim. 20 kişisiniz ya veya 8 kişi neyse. Siz memleketlerinize dönüyorsunuz. Bu Bağdat'a gitti, Kufe'ye gitti, şuraya gitti, buraya gitti. Hepiniz gidiyorsunuz. Tabi gittiğiniz yerlerde de insanlar o işte rifayı İmam Malik'i muvattağını getirmiş. Rifa hocam ya. Şimdi bize rivayet eder misin ya? Abdülbaki hocam ya. Bize rivayet eder misin? Siz ne yapıyorsunuz? Benimse yaptığımı siz gittiğiniz şehirlerde yapıyorsunuz. Halkalar kuruyorsunuz. Çok hoş bir tablodur bu. Evet. Çok keyif alıyorum bundan ben. Sonra siz ne yapıyorsunuz? Ben şimdi sekiz kişisiniz ya. Ben sekiz kişiye muvatta nüshasını ne yaptım? Rivayet izni verdim. Siz gittiniz memleketlerinizde sekiz er kişiye etrafınıza toplandı diyelim. Senin matematiğin iyi diye. Hocam. 64 mi yapıyorsun? 8 kişinin etrafında 8'er kişi toplandığı zaman 64 mi yapıyor? Hocam 8'imizin etrafında 8'er kişi toplandığı zaman. kendileri var hocam. 66. Kendileri niye sayıyorsun? Kendileri aldı zaten en başta. 64 yapar hocam. <gülüyor> <Doğru>. Kendilerinden <gülüyor> evet. başka 64 kişi yapmış. Toplayalım yani. hocam isterseniz. Tamam. 8, 16, 24. Bakkal hesabı doğru evet. Şimdi 64 kişi ama ne oldu? Burada bir şeye dikkat et. Benim burada 8 kişiye verdiğim Nusra kaça çıktı? 64'e. O 64'e daha sonra arttı tabii. Sonra ne oldu? Şimdi biz İmam Malik'i muvata nüshalar arasında niye farklılıklar var bunu anlatıyorum mesela bağlamı kaybetmeyelim. Sonra tabi benim muvatağım var ya ben kitabıma bakıyorum bir gün yahu diyorum ben buraya diyelim ki onun için sayfaya şu hadisi koymuşum ya bu hadisin yerine şu hadisin gelmesi daha güzel olurdu esasında bu hadis bundan daha sağlam. Veya veya ben oradan bir hüküm çıkarmışım. Ya ben bu hükmü çıkarmışım ama şu hadis farklı şey söylüyor. Bu daha doğru. Bunu değiştirmem lazım diyorsun. Hükmü de değiştiriyorsun. Bu sefer diyelim ki 15 numaralı hadisi çıkarıyorsun. Yerine yeni bir hadis koydun mu? Bu sefer bana yeni yeni 8 öğrenci geldi mi veya daha fazla ki geliyor. Bu sefer ben size ne yaptım? Farklı bir nüsa yayıldı. Ha. Farklı. Onlarda oldu mu 64. Peşinden geldi. İmam Malik böyle ölene kadar bütün arkadaşlar hadis kitapları sahipleri Büyük oranda kitaplarını sürekli güncelliyorlar. Güncelliyorlar. Burada bizim anlamış olduğumuz şey nedir? Daha doğrusu üzerimize düşen görev nedir? Biz İmam Malik'in muvatağını, nüsallarını toplayacağız. Bunlardan en sonraki tarihli olanı tespit etmeye çalışarak son nüsayı biz kendimize asıl olarak kabul etmeye çalışacağız. Ama öncekilerde iptal etmiyoruz. Niye? Şöyle. Öncekilerde de o öğrenciler büyük oranda o hadislerden sonra kendileri kendi kanaatlerini yazmış oluyorlar. Bunlar da bizim için çok değerlidir. İmam Muhammed'in mesela İmam Malik'in öğrencisi olan İmam Azam'ın öğrencisi İmam Muhammed'in e şey muhatta nüsası bizim için çok değerlidir. Niye? Onda kendi işşahları da var. Evet. Yani Dolayısıyla her bir nüsa, her bir nüsa bizim için bir bilgidir. O dönem ikinci asrın bilgisini bizi aktardığı için bizim için hocam çok dehşet bir değere sahiptir. Ama dediğim gibi bu farklılıklar, nüshalar arasında farklılıklar büyük oranda bundan kaynaklanmaktadır. Bize düşen şey o nüshaları bir araya getirmek suretiyle son nüshayı aynı bu nasik mensup durumuna benzeyen bir durumdur. Bir Şunu şey soracaktım Buyur. hocam. Hocam e, bu mesela civayetten farklılıklarından hareketle aklıma bir soru geldi. Şimdi hocam bu e, istihsak ediliyor, çoğaltılıyor, rivayet ediliyor. Bu kitabı okurken işte birileri diyor ki ha bu hadis Buhari'ye birisi araya sıkıştırmış. Veya işte muvatta'ya birisi bunu sıkıştırmış, böyle bir hadis olamaz diyor mesela. O hocam e, atıyor, evet. niye atıyor? Şunun için atıyor. Diyelim ki o dediği doğru. Yani diyelim ki, Buhari'ye geldi biri bir hadis sokuşturdu. Ben az önce dedim ki, muvatta ile ilgili 20 tane Nusra'dan bahsettim. Sen hadis kitap olarak sadece Buhari'yi mi kullanıyorsun? Hayır. Hı? Diğerlerinden teyit edebilirsin yani. Bir Şimdi biz lütfen. hatırlayın, geçen biz bir önceki derste, öncekinden öncekinde ne yaptık? İmam Ebu Hureyre Hazretleri'ni anlattık. Biz dedik ki orada kütübü Tisa'da sadece kendi başına rivayet etmiş olduğu hadislerin sayısı 42'dir dedik. Dolayısıyla sen şunu diyemezsin Ebu Hureyre bu hadisi uydurmuş. Kardeşim o hadisi başka sahabiler de rivayet ediyorlar. O zaman Enes bin Malik de mi uydurdu? Ebu Mesud da mı uydurdu? Veya İbni Mesud da mı uydurdu? Onlar da mı uydurdu? Ya yani bu bakış açısı çok saçma sapan bir bakış açısı. Kaldı ki hocam kaldı ki Sadece İmam Buhar rivayet ettiği hadis de olabilir. Olamaz mı? Olabilir tabii hocam. Ya şöyle düşün As kardeşim. Şimdi diyelim ki hepiniz birer hadis imamısınız. Elinize toplamışsınız tabii. malzemeleri. Oradan seçki yapıyorsunuz. Safa almayabilir bir hadisi. Yani Safa der ki ben arkadaş kitabımda ben kitabımı iki cilt olarak istiyorum. İşte şu şu başlıklar zikredeceğim der. Sen de farklı bir başlık zikredersin. İbn'e bir şey benim musannefimde diğer kitaplarda olmayan başlıklar var. Orada bir başlık açarsın kendince. Oraya diğerlerinde olmayan hadisi zikredebilirsin. Bu o kitaplar için bir eksiklik senin içinde bir artı meziyet olabilir. Ama bu o diğer kitaplara veya senin o hadisi zikretmen için arkadaşlar bir kusur değildir. Kaldı ki her zaman şunu diyoruz ya. Hadis kitaplarında kitaplarında kitaplarda hadislerdir arkadaşlar. Bunların sağlamasını başka kitaplardan her zaman Yap yapma imkanına sahibiz. Aynı şey gibi hocam Buhari'nin sadece sahih hadislere yer verip ama Ebu Davud'un eserinde sahihlerden zayıflara kadar vermesi ama zayıf çok zayıflığı çok olanı da özellikle belirtmesi gibi yani. Hocam bizim bu rivayetlerimizi başka kitaplardan e, sağlamasını yapabilmemiz e, bu işte batıdaki bu şeyler iyi e, bilim adamları tarafından da kıskanılıyor hocam. Yani e, bunu doğruya doğrulayabilmemiz aslında bizim için büyük bir e, nimet. Arkadaşlar bu kitaplar esasında mesela Buhari'nin kitabı İbnü Buceyr diye biri var. 311'dir vefatı. Mesela şerh yazmış. Evet. Şey müstakreç yazmış. Buhari üzerine. Müstakreç ne demek? Buhari'nin kitabını almış, Buhari'deki rivayetleri hayır. Bu Buhari Buhari'deki rivayetler başka tariklerle rivayet etmiş. Tamam mı? Bunlara müstakreç deniyor. İbnü Buceyr 311 vefat. O mesela bunu yapmış. Yani sen bırak o hadis kitabını, hadis kitabının üzerine daha yazarları vefat edeli şu kadar yıl olmuş, 311'dir vefatı kitabı önceden yazmıştır İbnü i Bucayr. Yani bu şu anlama geliyor, yani o hadis kitabından sen endişe ediyorsun ama daha o vefat eder etmez o kitap insanların elinde gezinmeye, o insanlar o kitaplar üzerinde çalışmalar yapmaya başlamışlar. Dolayısıyla biz hadis kitaplarındaki rivayetleri diğer kitaplardan karşılaştırmak suretiyle teyidini her zaman yapma imkanına sahibiz. Her zaman yapma imkanına sahibiz. Bir şey mi diyorsun? Özel çalışmalar var ya hocam mesela e, veriyor hadisi altına da e, Buhari'den, Müslim'den, e, Tirmizi'den rivayet olunmuştur diyor. riyaz Salih'in işte bunun. Evet. riyaz Salih'in taç ter, e, tercümesi. Evet. Ya biz e, şunu söyleyelim istersen zamanımız da bitti. Ya bize düşen şey nedir hocam? Önce biz bir anlamaya çalışalım ya. Ya ben ülkemiz adına şuna üzülüyorum. Hakikaten böyle temel İslami bilimlerde yani en azından bir tefsirde, bir usul hadiste, bir usul fıkıhta, bir usul böyle bir altyapıyı az da olsa oluşturmadan insanların sadece Türkçe kaynaklardan okumak suretiyle kendilerini bu din hakkında herkes Müslüman herkes konuşma hakkına sahip. Hakikaten böyle bir algı var. Esasında durumun böyle olmaması lazım. Likulli kavli makal ve likulli ormanın çakal. Yani her insan kendi ihtisas alanında o dine de saygı göstermek suretiyle yani tamam Müslümansın ama hani herkes az buçuk tıpla ilgili bir şeyler bilirsiniz değil mi? Herkes bilir. Başardığı zaman ne yapacağını şunda bununla ilgili. Ama herkes ne yapıyorsun? Doktora teslim Son oluyoruz. Merhalde gidiyorsun doktora teslim oluyorsun. Evet. Burada da bu bizim Alime ahiretimizi teslim. ve dünyamızı tanzim eden, bize mutluluk kaynağı olan bizim ana umdemizdir, dayanağımızdır. Bu ustada en azından saygılı olmamız lazım. Özellikle de hadis kitaplarına karşı. Niye saygılı olmamız lazım? Hocam şu yeryüzüne bakın. Dünyada pek çok ülkede müzeler var. Milli müzeler var. O müzelere baktığınız zaman o ülkeler hep şunu yaparlar. Kendilerini geçmişe bağlayan eski eserleri müzelerinde sergileyerek ne kadar köklü milletler olduklarını insanlara göstermeye çalışırlar. Hangi ülkeye giderseniz gidin. Amerika'ya giderseniz adamlar tekerlekleri müzelerinde sergiliyorlar. 200 yıllık tekerleği. Yani tarihi nedir Amerikan? ama bunu sergiliyor adam. Şimdi veya başka ülkeler paraları mızraklar, oklar, yaylar, şunlar, bunlar müzelerde sergileyerek kendilerinin geçmişte olan bağlarını ne kadar köklü bir millet olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Peki bu hadisler, hadis dediğimiz şeyler, hadis kitapları, bunlar bizi Efendimiz'e bağlayan yegane kaynaklardır. Diğerlerde var da fıkıh ve tefsir kitapları var ama temel kitaplar hadis kitaplarıdır. Yani biz şimdi bu müzelerde sergilenen İnsanların aidiyetini ortaya koyan bu eserleri gösterdiğimiz saygının Peygamber aleyhisselamdan geldiği şeklinde en azından bir ihtimal var ya, bir ihtimal. Bak, çok şaşı bakabilirsin hadis kitaplarına ama bir ihtimal var. Sadece bu ihtimal üzerinden de bir saygı insanın göstermesi gerekiyor. Bir de şunu unutalım, özellikle bu hadislere itibar etmeyen kardeşlerimize şunu diyorum, Hz. Peygamber aleyhisselam karşınızda olsa acaba nasıl bir tavır takınacaktınız? Evet. Ya bunlar Hz. Peygamber'in mirasıdır. Sen şimdi bunlara şaşı bakıyorsun tamamen bir kenara atıyorsun. Peygamber hayatta olmuş olsaydı, Peygamber sana bir şey demiş olsaydı, bunu yapacaksınız, yerine getireceksiniz diyecek olsaydı acaba bizim tavrımız nasıl olurdu ya? O yüzden bize düşen şey nedir? Ümmetin ana omurgasından sapmadan, ana yoldan ayrılmadan bu yolu güçlendirmek için varsa eksiklerimiz ki var, Bunları da düzelterek, ıslah ederek bu yolu daha güçlü bir hale getirerek ümmeti o yola hepimizi toplamaktır. Tekrardan yeni yeni fraksiyonlara, gruplara, parçalara ayırarak ümmeti terfikaya sokmanın bir anlamı ve müslümanların bir faydası yoktur. Allah bizi aziz kardeşlerim Peygamber aleyhisselamın yolundan ayırmasın. Amin. Amin. O ne güzel bir rehberdir ki Rabbimiz onu son elçi olarak bizlere göndermiştir. Bize düşen aleyhissalatü vesselam efendimizin peşine takılmaktır. Allah ona güzel ümmet olan O'nun yolundan ayrılmayan insanlardan eylesin bizi. Amin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum, hoşça kalınız.